Sahih Buhari Abdest alma kitabı 43 numaralı bab Erkeğin hanımıyla beraber abdest alması ve kadının abdest suyunun artığı Ömer radıyallahu anhu Hristiyan bir kadının evinde sıcak su ile abdest aldı. 193 numaralı hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında erkekler ve kadınlar bir yerde abdest alırlardı. 44 numaralı bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı sudan bayılan kimsenin üzerine dökmesi. 194, 194 numaralı hadisi şerif. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben hastayken beni ziyarete geldi. Ben şuurumu kaybetmiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve abdest suyundan üzerime döktü. Ben kendime geldim ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, mirasım kime kalacak? Benim mirasçılarım ancak kelaledir. Bunun üzerine miras ayeti indi. Burada kastedilen miras ayeti, Nisa suresi 176. ayeti kerimedir. Ki ayette kelalenin ne olduğu açıklanmıştır. Abdest almak kitabı 45 numaralı bab. Taştan ve ağaçtan yapılmış büyük veya küçük kaplardan abdest almak ve yıkanmak. 195 numara hadisi şerif. Enes Allah'ımdan razı olsun şöyle dedi. İkinci namazının vakti gelmiş. Evi mescide yakıl olanlar evine abdest almak için gitmişler. Diğerleri ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme taştan yapılmış su dolu bir kap getirildi. Getirilen kap içinde elini açamayacak kadar küçüktü. Orada bulunanların tamamı ondan abdest aldılar. Biz Enes'e dedik ki sizler kaç kişi idiniz? Enes 80 kişiden fazla idik dedi. 196 numaralı hadis-i şerif. Ebu Musa Allah ondan razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kap su istedi. Elini ve yüzünü içinde yıkadı ve içine suyu püskürttü. 197 numaralı hadisi şerif. Abdullah İbni Zeyd'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Yanımıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve biz bakırdan bir kabın içinde su çıkardık ve abdesini aldı. Yüzünü üç kere ellerini ise ikişer kere yıkadı. Ellerini ileri geri ve geri getirerek başını mesletti. Sonra da ayaklarını yıkadı. 198 numaralı Hadis-i Şerif Ayşe'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı artık rahatsızlığı şiddetlenince hastalığında ona hizmet etmem için diğer hanımlarından izin istedi. Onlar da izin verdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İki kişinin omuzunda ve ayakları yerde sürünerek çıktı. Abbas ve diğer bir adamın, Ubeydullah dedi ki, Abdullah ibn Abbas'a haber verip dedim ki, Diğer adamın kim olduğunu biliyor musun? Dedim ki, hayır o Ali'dir dedi. Aişe Allah ondan razı olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun evine girip rahatsızlığı arttıktan sonra şöyle dediğini bildirmiştir. Üzerime bağları çözülmemiş yedi kırbadan su dökün. Belki rahatsızlığım azalır da insanlara birilerini yetkili kılarım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımı hapsaya ait olan bir leğen içine oturtuldu ve yedi kırbadan üzerine su dökmeye başladık. Nihayet o yaptınız diye işaret etti. Sonra insanların yanına çıktı. Abdest alma kitabı 64 numaralı bab hastan su almak. 199 numaralı hadisi şerif. Amr İbn Yahya babasından bildirdi. O şöyle dedi: Amcam abdest hakkında çokça soru soruyordu. Abdullah İbn Zeyd dedi ki: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl abdest alırken gördüysen öylece bana haber ver. Bir kap dolusu su istedi. Ondan eline su dökerek üç kere yıkadı. Sonra elini kaba sokup bir avuç su alıp çıkardı ve üç kere bir avuçla ağzını Ağzına su verip çalkaladı. Burnuna verip burun nefesiyle çıkardı. Sonra elini kaba sokup bir avuç su aldı ve yüzünü üç kere yıkadı. Sonra dirseklere kadar kollarını ikişer kere yıkadı. Sonra eline su alıp başını elini öne ve arkaya getirerek mesetti. Sonra ayaklarını yıkayıp şöyle dedi. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle abdest alırken gördüm. 200 numaralı hadisi şerif. Enes'ten Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kapsa dolusu su istedi. Kendisine içinde az bir su bulunan ağzı geniş bir kap getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını kabın içine koydu. Enes dedi ki ben onun parmaklarından kaynayan suya bakıyorum. Enes dedi ki o sudan abdest alanların sayısını 70 ile 80 arasında tahmin ediyorum. 74-47 numaralı bab. Bir müt miktarı su ile abdest almak. 201 numaralı hadis-i şerif. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vücudunu bir sağdan beş müt miktarı su ile yıkar ya da yıkanırdı. Bir müt ile abdest alırdı. Abdest alma kitabı 48 numaralı bab. Mesler üzerine mesletmek. Sa'id İbni Ebi Vakkas Allah razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesler üzerine mesetti. Abdullah İbn Ömer Ömer'e bundan sordu. O da evet şayet sana Sa'ad Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bildirirse o meseleyi başkasına sorma dedi. Musa İbni Okbe şöyle dedi. Bana Ebu Nadir haber verdi. Ona da Abu Selem'e, ona da saat haber verdi. Ömer Abdullah'a ayını dedi. 203 numaralı hadisi şerif. Mughira ibn Şuhbe'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haceti için çıkmış. da bir kap dolusu su ile peşinden gitmişti. Hacetini giderdikten sonra abdest alması için su döktü. O da mesleri üzerine mesetti 204 numaralı hadisi şerif. Cafer İbni Amr İbni Umeyye Damri'den babası ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi mesleri üzerine mesh ederken gördüğünü haber vermiştir. Harp İbni Şeddat ve Eban Yahya'dan o da mutabak etmiştir. 205 numaralı Hadis-i Şerif Cafer İbni Amr babasından haber verip şöyle dedi. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sarığı ve mesleri üzerine mesh ederken gördüm. Ma'mer Yahya'dan, o da Ebu Seleme'den, o da Amr'dan, o da ona mutabat etmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm demiştir. Abdest alma kitabı 49 numaralı bab. Abdest aldıktan sonra mesleğini giyen kimse 206 numaralı hadisi şerif. ve İbnü'l Mugîra babasından bildirdi. O şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculukta idim. Abdest alacağı bir sırada Meslerini çıkarmak için elimi uzattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları çıkarma, bırak. Ben meslerimi abdestliyken giydim buyurdu ve mesleri üzerine mesetti. 50 numaralı bab. Koyun eti ve sevik yemekten dolayı abdest almayan kimse. Sevik buğday, hurma ve şekerden yapılan bir çeşit yemektir. Ebubekir, Ömer ve Osman Allah onlardan razı olsun. Bunlardan yediler de bu yüzden abdest almadılar. 207 numaralı hadis-i şerif. Abdullah ibn Abbas Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyunun kürek etinden yedi ve abdest almadan namaz kıldı. 208 numaralı hadis-i şerif. Cafer ibn Amr ibn Umeyye'nin babası ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Koyunun kürek etinden keserken gördüğünü haber vermiştir. Namaza çağırıldığında bıçağı bırakıp abdest almadan namaz kıldırdı. 51 numaralı bab. Sevik yemeğinden dolayı abdest almayıp ağzını çalkalayan kimse. 209 numaralı hadis-i şerif. Süveyd İbn-i Allah ondan razı olsun. O, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber yılında sefere çıkmışlar. Sabhaya ulaştıklarında ki o Hayber'in aşağısında yani Medine'ye yakın tarafındadır, ikindi namazını kıldı. Sonra yolculuk esnasında yemek için beraberlerinde getirdikleri erzakı istedi. Kendisine sebik yani kavrulmuş buğday veya arpa unu getirildi. Bunu suyla ıslatmalarını emretti. Ondan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedi, bizler de yedik. Sonra akşam namazından önce ağzını suyla çalkaladı. Bizler de çalkaladık. Sonra sevik yemeğinden dolayı abdest almadan namaz kıldı. 210 numaralı hadis-i şerif. Meymun eden Allah ondan razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında koyu koyunun kürek etinden yedi. Sonra abdest almadan namaz kıldı. 52 numaralı bak. Süt içmekten dolayı ağız çalkalanır mı? 211 numaralı hadis-i şerif. Abdullah ibni Abbas'tan Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt içti ve ağzını çalkaladı ve şöyle buyurdu. Bu süt yağlıdır. Yunus ve Salih İbni Kaysan Zuhri'den ona mutabaat etmiştir. 53 numaralı bab. Uykudan dolayı abdest gerekir mi? Bir iki sefer uykula, uyuklamaktan veya uyuklamaktan dolayı başı düşen birine abdest alması gerekmez diyen kimse. 212 numaralı hadis şerif. Sizden biriniz namaz kılarken uyuklarsa ondan uyku dinene kadar uzansın. Sizden biriniz uykulu olduğu halde Allah'tan bağışlanma dileyecek yerde kendisine beddua edebilir. 213 numaralı hadisi şerif. Enes'ten Allah'ım da razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz namazda uyuklarsa uyusun zira ne okuyacağını bilmez. 54 numaralı bab. Abdest tazelemenin yani abdestliyken tekrar abdest almanın hükmü. 214 numaralı hadis-i şerif esten, Allah razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdest alırdı. Dedim ki Amr ibn-i Amr ne yapıyordunuz? Dedi ki bizden biri abdestini bozmadığı müddetçe diğer namaz için yeterli olurdu. Yani daha önce abdestliyken namaz için tekrar abdest almazdı 215 numaralı hadis-i şerif. Tüveyd, Ummu Nurman, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Hayber yılı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yolculuğa çıktı. Tabha bölgesine geldiğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ikindi namazını kıldırdı. Namazdan sonra yiyecekleri istedi. Kendisine sebikten yani kavrulmuş buğday ya da arpa unu, Başka bir şey getirilmedi. Hepimiz yedik içtik. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazı için kalktı. Ağzını çalkaladı. Sonra abdest almadan akşam namazını kıldı. 55 numaralı bab Bebn'den korunmamak büyük günahlardandır. 216 numaralı hadis-i şerif Abdullah bin Abbas'tan Allah'ımdan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin veya Mekke'nin bostanlarında bir bostana uğradı. Kabirlerinde azap olunan iki kişinin sesini duydu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ikisi azap olunuyorlar. Büyük günahlar sebebiyle azap olunmuyorlar. Bilakis onlar büyük günahlardır. Bu azap olunanlardan biri beyninden korunmazdı. Diğeri ise nemmamcılık yani insanlar arasında, insanların arasını bozmak için laf taşırdı. Sonra yapraksız hurma dalı istediği bu onu ikiye böldü. Onlardan her birini kabrin başına dikti. Ona denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bunu neden yaptın?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Umulur ki bu ikisi kurumadıkça veya kuruyana kadar kabirdeki azapları hafifletilir." 56 numaralı hadis. E Beynin yıkanması hakkında gelen hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir sahibi hakkında o bevlinden korunmazdı buyurdu. İnsanların bevlinden başkasını zikretmedi. 217 numaralı hadisi şerif Enes İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haceti yani büyük abdest bozmak için çıktığında kendisine su götürürdü. O da o suyla temizliğini yapardı. 218 numaralı hadisi şerif. Abdullah İbni Abbas'tan Allah'ımdan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kabre uğradı ve şöyle dedi. Muhakkak ki bu ikisi azap olunuyorlar. Büyük günahlardan dolayı azap olunmuyorlar. O ikisinden biri beblinden korunmazdı. Diğeri ise nemamcılık yapardı. Yani insanlar arasında laf taşırdı. Sonra yaprağı olmayan yaş bir hurma dala aldı ve onu ikiye böldü. Her kabrin başına dikti. Ey Allah'ın Resulü, bunu neden yaptın diye sorduklarında umulur ki o, yaş kaldığı müddetçe o ikisinin azabını hafifletir buyurdu. Limun dedi ki, bize Vekir bildirip şöyle dedi, bize Amr şöyle dedi, ben Hücahit'den aynı işittim. Abdest almak kitabı 57 numaralı bab. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve insanların Bedevi'nin mescitte bevlini bitirene kadar ona dokunmamaları. 219 numaralı hadisi şerif Enes İbni Malik'ten Allah'ımdan razı olsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bevreden bir bedevi gördü. Dedi ki onu bırakın. O bedevi işini bitirdiğinde su isteyip bevlin üzerine döktü. 58 numaralı bab mescitte bevlin üzerine su dökmek. 220 numaralı hadisi şerif Ebu Hureyre'den Allah'ımdan razı olsun o şöyle dedi. bedevinin biri kalkıp İnsanlar ona dille müdahale ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar dedi ki ona dokunmayın. Onu bırakın. Beynin üzerine bir kova su dökün. Sizler kolaylaştırıcılar olarak emrolundunuz. Zorlaştırıcılar olarak emrolunmadınız. 221 numaralı hadis-i şerif. Bize Abdan bildirip şöyle dedi. Bize Abdullah haber verip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Sa'id bildirip şöyle dedi. Enes İbn Malik'i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Böyle derken işittim. Bevlin üzerine su döken kimse babı. Enes İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Bir Bedevi gelip mescidin bir tarafına bevletti. İnsanlar onu azarladılar. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem onları bundan yasakladı. Bedevi bevlin'i bitirdikten sonra Nevi sallallahu aleyhi ve sellem bir kovas su getirip Bevlin üzerine dökmelerini emletti. 59 numaralı bab çocukların bevlinin hükmü. 222 numaralı hadisi şerif. Müminlerin annesi Ayşe'den Allah'ımdan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir çocuk getirildi. O çocuk elbisesinin üzerine bevletti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su istedi ve elbisesinde bevlin dediği yerin üzerine döktü. 223 numaralı hadisi şerif o Kays bint-i Mehsan'dan Allah'ımdan razı olsun o henüz yemek yemeyen Sadece süt emen oğlunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu kucağına oturttu. Çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinin üzerine bevletti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su istedi ve elbisesinin üzerine setti de yıkamadı. 60 numaralı bab. Oturarak ve ayakta bevletme. 229 numaralı hadis-i şerif Kuzeyfe'den Allah'ımdan razı olsun. O şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir, kapri, bir kavmin süprün tülüğüne geldi de ayakta olduğu halde oraya bevletti. Sonra su istedi kendisine su götürdüm ve o suyla abdest aldı. 61 numaralı bak. Kişinin arkadaşının yanında bevletmesi ve duvar ile gizlenmesi. 225 numaralı Hadis-i Şerif Muzeyfe'den Allah razı olsun o şöyle dedi. Ben ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürürken duvarın arkasında bir kavmin süpürtüsüne geldi ve sizden biriniz ayakta durduğu gibi ayakta dikildi ve bevletti. Ben de ondan uzaklaştım. Bana işaret etti ve onun yanına geldim. O işini bitirene kadar arkasında ayakta durdum. 62 numaralı bab. Kavmin süpürtülüğü yanında bevletmek. 226 numaralı hadis-i şerif Ebu Vail'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Ebu Musa el-Eş'ari Bebli konusunda çok aşırı hassas davranırdı ve derdi ki İsrailoğulları şayet elbiselerine sidik isabet ederse elbiseden sidiğin değdiği yeri keserlerdi. Zeyfe dedi ki keşke, keşke bu kadar çok aşırı hassas davranmasaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin süpüntülüğüne geldi de ayakta olduğu halde belletti. 63 numaralı bab, elbiseden hayız kanının temizlenmesi. 227 numaralı hadis-i şerif, esmadan Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Bir kadın nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki bizden birinin hayız kanı elbisesine bulaşırsa ne, yapmalı, ne yapması gerekir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önce elbisesini eliyle çitiler. Sonra elbisesinin kan bulaşan kısmını çıkması için parmaklarının uçlarıyla suyla beraber ovalar. Sonra da elbisesini yıkar. Bundan sonra o elbiseyle namaz kılabilir. 228 numaralı hadisi şerif. Aişe'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Ebu Hubeş'in kızı Fatıma Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Ben hayız müddetim bittikten sonra kanamam devam ediyor da bu yüzden dolayı hayızdan temizlenemiyorum. Bu durumda olduğum zaman namazı terk edeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayır namazını bırakma. Bu hayız değil damardan, damardan gelen kandır. Yani kanın hayız vaktinin dışında gelen kandır. Hayız kanı geldiğinde namazı bırak. Hayız kanı kesildiğinde ise gusül abdestini al sonra namazını kıl. Hişam İbni Urve dedi ki babam yani Urve Tubluz bey dedi ki o vakit gelinceye kadar her namaz için abdest al. 64 numaralı bab. Meninin yıkanıp ovalanması ve kadından isabet eden şeylerin yıkanması. 229 numaralı hadisi şerif. Aişe'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden Cenabettik izini yani meniyi yıkardım. Elbisesinde su izi olduğu halde namaza çıkardı. 230 numaralı hadisi şerif. Süleyman İbni Yesar'dan Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Aişe'ye Allah ondan razı olsun. Elbiseye isabet eden meniden yani onun hükmünden meninin yıkanmasının gerekli olup olmadığından sordum. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesine bulaşmış meniyi yıkardım. Elbisesinde yıkama izi ıslaklık olduğu halde evinden mescide giderdi. 65 numaralı bak. Meninin ve gayrisinin yıkandığı halde yıkama izinin kalması. 231 numaralı hadisi şerif. Amr İbni Meymun'dan o şöyle dedi. Süleyman İbni Yesarı meni bulaşmış elbiseden bahsederken duydum o şöyle dedi. A işe ondan razı olsun dedi ki ben... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden yıkardım. Sonra elbisesinde yıkama izi ve ıslaklık olduğu halde namaza çıkardı. 232 numaralı Hadis-i Şerif Aişe'den Allah'ım da razı olsun. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden meli yıkar. Sonra da elbisesinde ıslaklığı görürdü. Abdest alma kitabı 66 numaralı Bat Deve At Katır, eşek gibi hayvanların ve koyunun sidikleri ve koyunun ağınları. Abu Musa Darul Berit mahallinde ki burası Kufede bir mahallin yeridir. Abu Musa Ömer ve Osman'ın hilafeti zamanında Kufenin idi. Yanında sahra yani çöl olduğu halde gübre olan yerde namaz kıldı ve dedi ki burası ve orası namazın geçerli olmasında sıhhatinde eşittir. 233 numaralı Hadis-i Şerif Enes i̇bn Malik'ten Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Hukul veya Uraina kabilesinden bir grup insan Medine'ye geldiler. Orada kalmaktan sağlıkları açısından zarar göreceklerinden dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara develerin bulunduğu yere gidip onların bevninden ve sütünden içmelerini emretti. Onlar sıhhatlerine kavuşunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çobanını öldürdüler. Ve develeri önlerine katıp götürdüler. Gündüzün ilk saatlerinde Haber Medine'ye ulaştı. Günün sonuna yani akşama doğru o hırsızlar bulunup getirildiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ellerinin ve ayaklarının kesilmelerini, gözlerinin oyulmasını ve harra bölgesine atılmalarını su istedikleri halde onlara su verilmemelerini emretti. Bu Kilabe dedi ki bunlar hırsızlık yaptılar. Adam öldürdüler. İmanlarından sonra küfre girdiler ve Allah'a ve arasına karşı savaş açtılar. 234 numaralı hadisi şerif Enes'ten Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescit inşa edilmeden önce koyun ağlılarında namaz kılardı. Abdest alma kitabı 67 numaralı bab. Yağın ve suyun içine düşen necaset. Zuhri şöyle dedi. Şayet suyun içine düşen necaset suyun tadını, kokusunu ve rengini değiştirmemişse, her durumda kullanılmasında bir sakınca yoktur. Hammad dedi ki, ölmüş hayvan tüyü necis olmadığı gibi, suya düştüğünde suyu necis yani mundar etmez, yani su kullanılabilir. Zuhri, fil ve diğerleri gibi eti yenmeyen ölmüş hayvanların kemikleri hakkında demiştir ki, Selef alimlerden birçoğuna ulaştım. Onlar bu kemikleri tarak ve yağdanlık yapıp Kullanırlar ve bunda bir sakınca görmezlerdi. i̇bn Sirin ve İbrahim Neha'i de fil dişi ticaretinde bir sakınca görmezlerdi. 235 numaralı hadis i Şerif. Meymun eden Allah'ımdan razı olsun o şöyle bildirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eritilmiş yağın içine düşmüş fareden soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fareyi ve donmuş yağdan düştüğü yerin etrafını alıp atın ve yağınızı yiyin. 230 numaralı Hadis-i Şerif meymun eden Allah ondan razı olsun o şöyle bildirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eritilmiş yağın içine düşmüş fareden soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fareyi ve donmuş yağdan düştüğü yerin etrafını alıp atın ve geri kalanını yiyin. man dedi ki bize malit bize i̇mr Abbas e, abbas'tan o da meymun eden olmak üzere birçok hadis rivayet etti. 237 numaralı hadis-i şerif. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Nebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den haber verdi. O şöyle buyurdu. Bir Müslümanın Allah yolunda aldığı her bir yara, kıyamet günü, yaralanıp da yarasından kan fışkırdığı an gibi o durumda olacaktır. Rengi kan rengi, kokusu ise mis kokusudur. Abdest olmak kitabı 68 numaralı bak. Akmayan durgun suya bevletmek. 238 numaralı hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işitmiştir. Bizler ümmet olarak sonra gelenleriz. kıyamet günü ise öne geçenleriz. 239 numaralı hadis-i şerif. Aynı isnatla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz akmayan durgun suya bevletmesin sonra onda yıkanır. 69 numaralı bab. Namaz kılan birisinin sırtına necis bir şey veya leş atıldığı zaman o kimsenin namazı bozulmaz. İbn Ömer namaz kılarken elbisesinde kan gördüğü zaman elbisesini bırakır, değiştirir ve namazına devam ederdi. İbn Müseyyib ve Şabi şöyle demişlerdir. Bir kimse elbisesinde kan veya meni varken veya Kabe'den başka bir kıbleye yönelerek namaz kılmışsa su bulamadığı için teyemmümle namazını kılmış Sonra da kıldığı namazın vaktinde su bulmuşsa namazını iade etmez. 240 numaralı Hadis-i Şerif Abdullah bin Mesut'tan Allah ondan razı olsun o şöyle bildirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılıyordu. Bu sırada Ebu Cehil ve bazı arkadaşları orada oturmakta idiler. Ebu Cehil orada bulunanlara dedi ki sizden hanginiz oğullarının kestiği devenin rahmini getirir de Muhammed secde ettiğinde onun sırtına koyar. O kötü toplumun içerisinde Hukbe İbni Ebu Muayt kalkıp getirdi ve bekledi. Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde sırtına iki omzu arasına koydu. Ben ise yaptıkları şerri seyrediyor fakat engelleyemiyordum. Keşke bunu değiştirmeyi gücüm olsaydı. İbni Mesih dedi ki birbirlerine işaret edip gülmeye ve alay etmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise Kızı Fatıma gelip o pisliği sırtından alana kadar başını secdeden kaldırmadı. Sonra başını kaldırıp namazını bitirdekten sonra dedi ki Allah'ım Kureyş'i onlardan kafir olanları helak et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara beddua etmesi onların ağrına gitti. Bedduasından korkup gülmeyi bıraktılar. i̇bn Mesud dedi ki onlar Mekke'de yapılan duanın kabul edileceğine inanırlardı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunup da kendisine bu fiili yapıp beddua ettikleri kişilerin isimlerini tek tek saydı. Allah'ım, Ebu Cehil'i helak et, Utbe İbn-i Rabi'i, Şeybe İbn-i Rabi Velid i̇bn Utbey'i, Utbe'i, Umeyye İbn-i Halefi, İbn-i Kukbe, İbn-i Ebi helak et. Yedinciyi de saydı ancak biz onu ezberleyemedik. i̇bn Mesud dedi ki, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in saydığı kimseleri Bedir savaşında, Bedir çukurunda yere serilmiş yani öldürülmüş bir şekilde gördü. 70 numaralı bağ. Elbiseye bulaşan tükürük, tükürük ve benzeri şeyler. Hur ve Misver ve Mervan'dan şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanı çıktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tükürdükçe her tükürüğü sahabelerden her birinin avuzuna düştü ve onlar da bununla yüzlerini ve bedenlerini oğladı." 241 numaralı hadis-i şerif. Enes'ten Allah'ım razı olsun. O şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin içine tükürdü. i̇bn Ebi Meryem bu hadisi uzunca anlatıp şöyle dedi. Bir de Yahya İbn-i Eyyub haber verip şöyle dedi. Bana Hümeyt bildirip şöyle dedi. Enes'i Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetinde işittim. Abdest Almak kitabı 71 no'lu bab. Nebiz ve sarhoşluk verici, verici içecekle. Abdest almak caiz değildir. Hasan İbni Basri ve Ebul Ali'ye bunu terif görmüşlerdir. Ata dedi ki nebiz ve sütle abdest almaktansa teymmin etmem bana daha sevimli gelir. 242 numaralı hadis-i şerif Aişe'den Allah ondan razı olsun. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirdi. O şöyle buyurdu. Sarhoşluk veren her içecek haramdır. 72 numaralı bab kadının babasının yüzündeki kanı yıkaması. Ebu'l-Aliye şöyle dedi: "Ayaklarımın üzerine meselin çünkü o hastadır." 243 numaralı hadis-i şerif. Ebu Hazim insanların sehri bir saat esadeyi şöyle sorarken ki o soru sorarken yakınlık olarak benimle onun arasında kimse yoktu işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uğut Savaşı'nda yaralandığında yarasını ne ile tedavi edildi? Dedi ki bu konuyu benden daha iyi bilen kimse kalmadı. Çünkü o Medine'de kalan sahabelerin sonucudur. Ali su, kalkanıyla su getiriyor, Fatıma da yüzünden kanı siliyordu. Fatıma kanın suyla fazlalaştığını görünce bir hasır parçası alınıp yakıldı ve yarası onunla doldurulup kanı durduruldu. 73 numaralı BAP Misvak kullanarak dişleri temizlemek. i̇bn Abbas şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceledin. O misvak kullanarak dişlerini temizledi. 244 numaralı bab. 244 numaralı hadisi şerif. Ebu Musa ile Şari'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi Onu elindeki misvakı kullanarak dişlerini temizlediğini ve misvak ağzında olduğu halde o diye ses çıkardığını gördüm. Kuzeyfe'den Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında ağzını misvak kullanarak hükar ve temizlerdi. 74 numaralı bab. Misvakı yavaş yaşça büyük olana vermek. 246 numaralı hadisi şerif İbnu Ömer'den Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyamda dişlerimi misvakla misvaklarken gördüm. Bana iki kişi geldi. Biri diğerinden yaşça daha büyüktü. Misvakı yaşça büyük olana alması için uzattım. Bana denildi ki yani Cibril onu büyük olana ver. Ben de o ikisinden yaşça büyük olana verdim. Ebû Abdullah yani Buhari rahimeullah dedi ki bu hadis Müeyyem İbn Mübarek'ten o da Usameden o da Nafi'den, o da İbn Ömer'den kısaltarak rivayet etmiştir. 75 numaralı bal. Gece yatağını abdesti olarak yatan kimsenin fazileti. 247 numaralı hadise şerif. Dara ibn İbni Azip'ten Allah'ımdan razı olsun o şöyle dedi. Allah hasılü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duyurdu. Geceleyin yatmak için yatağına geldiğinde namaz abdesti gibi abdest al. Sonra da sağ tarafına yat. ثمره ده şöyle de اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللهم Yüzümü sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, senden ümit ederek ve korkarak sırtımı sana dayadım. Sığınmak ve senden sakılmak ancak sana yönelmektir. Allahım, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebine iman ettim. Şayet o gece ölürsen, fıtrat yani İslam üzere ölürsün. Bu sözler uykudan önceki söyleyeceğin son sözler olsun. Berah dedi ki. Bu sözleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ettim. Allah'ım indirdiğim kitaba iman ettim kısmına geldiğimde dedim ki senin Resulüne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır öyle deme gönderdiği Nebi'ne şeklinde söyle buyurdu.